Rum Suresi 1 ile 7. Ayetler Arası Tefsirinin Devamı Rumların böylesine üst üste yenilgiler almaları Mekke müşriklerini sevindiriyordu. Çünkü İran Sasani Devleti de kendileri gibi müşrikti ve yenilen Hristiyanlar da ehli kitaptı. Bu sure indirildiğinde Mekke müşrikleri alay ettiler. Çünkü bu surede iki gaybi haber veriliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam Mim. Rumlar mağlup oldu. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından galip olacaklar. Birkaç yıl içinde. Önünde de sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler de sevinecek. Birincisi Rumların bu kadar yenilgiden sonra bir zafer kazanacaklarını Yüce Rabbimiz bildiriyordu. Birkaç yıl içinde ifadesi Kur'an'da bit isinin diye geçmektedir. Bit isinin birden ona kadar olan sayıları ifade eder. Yani on sene içerisinde Rumların galip geleceğini Allah Teala bildiriyordu. İstanbul önlerine kadar yenilip imparatorlarının Kartaca'ya kaçmak zorunda kaldığı Bizansların bir daha bellerini doğrultacaklarına hem de o zaman en güçlü rakibi olan İran Sasani devletine karşı bir zafer kazanacaklarına kimse inanmıyordu. Hatta çoğu kimse Bizans İmparatorluğu'nun sonunun geldiğine inanıyordu. İkinci önemli haberse o günlerde Müslümanların da bir zafer kazanacağı müjdesiydi. Bizans İmparatoru Heraklius kilisenin parasal desteğini alarak büyük bir ordu kurdu ve bu orduyla Karadeniz üzerinden Azerbaycan'a geçerek Sasanilerin dini olan zerdüşlüğün doğum yeri olan Kloromyayı yerle bir etti. Bizanslılar Sasanilere karşı üst üste zaferler kazanarak, Başkentlerine kadar geldiler. Böylece Kur'an'ın bildirdiği birinci haber Allah'ın izniyle tahakkuk etmiş oldu. Aynı yıl Müslümanlar da Bedir'de müşriklere karşı önemli bir zafer kazandılar. Böylece Rabbimizin bildirdiği ikinci haber de tahakkuk etmiş oldu. Bu mesele Arabistan Yarımadası'nda hızla yayıldı. Birçok Arap kabileleri bu olay üzerine İslam'a girdiler. Allah'ın vaadi ve yardımı böylece tecelli etmiş oldu.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 İnsanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edicilerdir. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden evvelkilerin akıbetinin nice olduğuna bakmadılar mı? Onlar kuvvetçe kendilerinden daha şiddetliydiler. Toprağa etmişler, altüst etmişler, onu kendilerinin imar ettiklerinden daha çok imar eylemişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık hücretler getirmişlerdi. Demek onlara Allah zulmetmiyordu. Fakat kendilerine bizzat kendileri zulmediyorlardı. Sonra kötülük eden o ümmetlerin akıbeti ateş oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı. Onları eğlenceye alıyorlardı. Allah ilkin mahlukunu yaratır sonra onu ölümünün ardından diriltip alır.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 Güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, onlar bir cennet bahçesinde yaşayıp mesrur olurlar. Ama küf ve inkar edip de ayetlerimizi ve ahiret mülakatını yalan sayanlar, onlar da azapta kalmak üzere ihzar olunmuşlardır. Haydi akşama girerken, sabaha ererken Allah'ı tenzih ve tesbih edin. Namaz kın. Göklerde ve yerde hamd onundur. Gündüzün nihayetinde de öğle vaktine vardığınız vakitte de Allah'ı tenzih ve tesbih edin. Namaz kın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarıyor. Arzı ölümünün ardından o canlandırıyor İşte siz de kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız. Sizi bir topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan bir beşer oldunuz. Size nefislerinizden kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da onun ayetlerindendir. Şüphe yok ki bunda düşünecek bir kavim için elbette iletler vardır. O gökleri, o yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Hakikat, bunlarda bilenler için elbette ibretler vardır. Gece gündüz uyumanız ve onun fazlu kereminden nasip aramanız da yine onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda da hakikatlere kulak verecek bir zümre için mutlak ibretler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki o size hem korku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 Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onlar için hiçbir yardımcı yoktur. O halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bu üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışına hiçbir şey bedel olmaz. Bu dindik ayakta duran bir dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz O'na dönün, O'ndan korkun, namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın ki onlar dinlerini darmadağın etmişler, fırka fırka olmuşlardır. Bunlardan her zümre neslerinde olanla böbürlenicidirler. İnsanlara bir zarar isabet etti mi Rablerine yalnız O'na dönerek dua ederler. Sonra onlara, kendi tarafından bir rahmet tattırdığı vakitte, bakarsınız ki onlardan bir güruh, Rablerine şirk koşup durmaktadırlar. Bunu da kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmeleri için yaparlar. Hele zevkede durun, yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir hüccet indirdik de, ona eş tutmalarını bu mu söylüyor? Ne zaman insanlara bir rahmet tattırdıysak,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 Haydi akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın cemalini dilemekte olanlar için hayırlıdır. Ve onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olanların ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizden verdiğiniz şey Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise işte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 kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada denizde fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Olur ki dönerler onlar. De ki arzda gezip dolaşında daha evvel geçenlerin akıbeti nice oldu görün. Onların çoğu müşriklerdi. Allah'ın geri çevrilmesine asla imkan bulunmayan o günü gelmezden evvel, ki o gün bütün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Yüzünü haydi o dost doğru dine çevir. Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kim de iyi bir amel ve harekette bulunursa kendileri için hazırlamış olurlar. Bunun hikmeti de iman edip de güzel güzel amel ve harekette bulunanları Allah'ın fazlı ilahisinden mükafatlandırmasıdır. Çünkü o kafirleri hakikaten sevmez. Allah'ın rahmetinden size tattırması, emriyle gemilerin atması, fazlından nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi onun ayetlerindendir. andolsun ki biz senden evvel kendi kavimlerine nice peygamberler göndermişizdir de onlara açık açık gürhanlar getirmişlerdir. Fakat iman etmedikleri için biz o günah işleyenlerden intikam almışızdır. Müminlere yardım etmekse üstümüzde bir haktır. Allah odur ki rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar. Derken Allah bunu gökte nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün ki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 ölüleri de muhakkak tekrar dirilticidir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Andolsun biz bir rüzgar gönderir de onun eserini sararmış görürlerse ardından muhakkak ki nankörlüğe başlarlar. Bunun için sen arkalarına dönmüş giderlerken o daveti ölülere duyuramazsın sağırlara da işittiremezsin. Sen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 Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle demişlerdir. Andolsun olsun ki Allah'ın kitabında yazdığı o tekrar diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. Artık zulmedenlere o gün mazeretleri fayda vermeyecek, onlardan dönüş de istenmeyecektir. And olsun ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misaller irade etmişizdir. And olsun ki onlara herhangi bir ayeti getirsen küfreden o adamlar mutlaka siz tezvircilerden başkası değilsiniz diyeceklerdir. İşte bilmezlerin kalplerine Allah böyle mühür basar. Sen şimdi sabret. Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Buna katî inan beslememekte olanlar, zinhar seni sabırsızlıkla hafifliğe götürmesinler. Lukman Suresi Değerli dinleyenler, Lukman Suresi Mekke'de indirilmiştir. 34 ayettir. Sûre adını 12. ve 19. ayetler arasında zikredilen Lukman Aleyhisselam'dan alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte bunlar o hikmet dolu kitabın ayetleridir. Ki her biri ihsan edenler için bir hidayet ve bir rahmettir. Ki onlar dosdoğru namazı kılanlar, zekatı verenlerdir. Onlar ahirete yakinen iman edenlerin de tak kendileridir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve işte onlar felaha erenlerdir. İnsanlar için de bilgisizce Allah yolundan saptırmak, o yolu bir eğlence edilmek için icat edilmiş boş lafa müşteri çıkan nice adam vardır. İşte onların hakkı horlayıcı bir azaptır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş sanki iki kulağında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu çok acıklı bir azapla müştele. Hakikat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 Allah'a şükret diye hikmet verdik Kim şükrederse Ancak kendi faydası için şükreder Kim de nankörlük ederse Hiç şüphe yok ki Allah ganidir Her hamde o layıktır Hani Lukman Oğluna öğüt verirken Demişti Oğulcağızın Allah'a ortak koşma Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür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 kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy. Nihayet dönüşünüz ancak banadır. O vakit ben de size ne yapıyordunuz haber veririm. Olacağınız. Hakikat yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi kadar olsa dahi bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin içinde gizlenmiş olsa bile Allah onu getirir. Çünkü Allah latiftir, hakkıyla haberdardır. Olacaksın. Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sana bunlar sebebiyle isabet eden şeylere katlan. Çünkü bunlar kat'i surette farz edilen işlerdendir. İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme.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 Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphe yok ki Allah, o ganidir, her hamde layıktır. Eğer yeryüzündeki her bir ağaç kalemler olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa, yine Allah'ın kelimeleri tükenmez.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 yalnız kendisine tahsis etmek suretiyle muhlis insanlar olarak Allah'ı çağırırlar. Sonra Allah onları selametle karaya çıkardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Ayetlerimizi gaddar nankör olandan başkası bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Ne babanın evladına,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 ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra hükmü arşı istila edendir. Sizin ondan başka hiçbir yarınız ve hiçbir yardımcınız yoktur. Artık iyice düşünmez misiniz? Gökten yere kadar her işi o tedbir eder. Sonra o iş sizin saya geldiğinizce bin sene miktarında olan bir günde yine ona yükselir.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 Sizin için kulaklar, gözler, gönüller yaratmıştır. Ne az şükredersiniz.